Ağzı Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve salat ve selamü ala Nabi'na Muhtarr. Ve ala aale ve ashabihi alathar. Ve ala jami' el müjair ve el Kıymetli kardeşlerim, Ekim ayından beridir sürdürdüğümüz nebevi miras derslerimizin bugün itibariyle elhamdülillah nihayetine eriştik. Rabbime hamd ediyorum. Belirlenmiş programı eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi bana nasip eylediği için o sağlık vermeseydi, sıhhat vermeseydi, imkan vermeseydi manileri önümüzden kaldırmasaydı elbette ki biz bunlara güç yetiremezdik. Bütün nimetler ondan. Varsa güzellikler, iyilikler, hayırlar ondan. Varsa eksikler ki vardır. Noksanlıklar onlar da bizim nefsimizdendir. Allah güzellikleri ziyadeleştirsin. Eksikleri, noksanları da inşallah gidermeyi bizlere nasip eylesin. Bundan sonraki çalışmalarda da, bundan sonraki adımlarda da Mevla yardımını ve inayetini bizim üzerimizden eksik eylemesin. Bugün son ders olması hasebiyle zaman da Ramazan'a yaslanmış hazır. Onun için Ramazan'la alakalı bir ders yapacağım ama bilindik şeyleri çok da tekrar etmek istemiyorum. Onları zaten bir şekilde biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda da Ramazan'la ilgili epey dersler yaptık. Orada da bazı konuları işledik. Oraya da müracaat edilebilir. İşin fıkhi boyutu, işin diğer yönleri biraz daha farklı derslerde de irdelendi. Onlara da müracaat edilebilir. Ben bugün son derste biraz daha hastalıklarımız, sıkıntılarımız, problemlerimiz madem Ramazan gibi bir imkanla karşı karşıya kalacağız bunları nasıl orada giderebiliriz noktasında dilimin döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım fark etmiş olmanız lazım epey bir yorgunum o yorgunluk sirayet etmiş bana bir de hem hüzünlüyüm hem sevinçliyim böyle kızlarını evlendirmiş bir baba gibiyim, oğullarını evlendirmiş bir baba gibiyim. Birçok arkadaşımız zaten bu sevinci bizimle paylaştı. Çağın musapları ve Esma'larının icazet programı vardı. Onlar da eğitimlerini tamamladıkları için elhamdülillah onların da hüzünleri ve sevinçlerini bir arada yaşıyoruz. Allah onların da yollarını açık eylesin onları da ilimlerinden nasipler eylesin bundan sonraki hayatlarında da onlara daha güzel muvaffakiyetler başarılar nasip eylesin. Nebevi mirasta Kur'an ayı Ramazan diyeceğiz bugün çünkü Ramazan dediğimiz zaman ya da oruç dediğimiz zaman konuşacağımız çok şey var çerçeveyi daraltalım ki neyi nasıl ele alacağımız biraz daha ortaya çıkmış olsun. Ekim ayındaki o ilk dersi hatırlarsanız bir şey söyledim orada. Nebevi mirası nelerin oluşturduğuna dair. Üç şey Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve mektebin talebeleri. Allah'ın kitabı Kelamullah, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Hakim canımız ona feda olsun. Allah bizi onun yolundan da ayırmasın. Resulün sünneti o Kur'an'ın ve Allah'ın muradının tam anlamıyla ortaya konması adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, takrirleri bunların hepsini biz Resulün sünneti başlığı altında ele almak durumundayız. Tabi bütün bunların hepsi aslında sünnetin belgeleri olan hadis-i şeriflere dayanır ki biz 30 ders boyunca bu derste yine ona dahil 31 ders boyunca o belgeler ışığında yürüdük ki Allah bizleri de Resul'ün o mektebinden o sünnetinden son nefesimize kadar ayırmasın. Mektebin talebeleri deyince geniş bir kavramı kastettiğimizi söyledik. Öyle ki sahabeden başlayıp tabi'in neslinden devam eden arkasından etba-i tabi'inden devam eden ve bugüne kadar gelen bütün alimlerimiz, ariflerimiz, abitlerimiz, salihlerimiz, sadıklarımız, şehitlerimiz o mektebin talebeleri. Çünkü alimler peygamberlerin varisleri ise o veraseti hakkıyla yerine getiren her Rabbani alim o mektebin hem talebesi hem de ümmetin hocasıdır. Böyle olduğu için de Onların söylediği her söz nebevi mirasın içerisinde dahil olmalıdır, dahil edilmelidir, ona göre değerlendirmelidir. Biz de ona göre zaten değerlendirdik. Peki bu kadar içeriği geniş olan bir meselede bir de meseleyi Ramazan'la ilişkilendirdiğimiz zaman Allah'ın kitabında Ramazan desek birçok şey söyleriz. Resulün sünnetinde Ramazan desek birçok şey söyleriz. Mektebin talebelerinin değerlendirmesiyle Ramazan desek yine birçok şey söyleriz. Altından bir derse kalkılacak bir şey değil bu. Onun için ne dedik biz? Nebevi mirasta Kur'an ayı Ramazan. Biz sadece olayın bir tarafına dikkat çekeceğiz. Kur'an ayı olması nasıl anlaşılmalı? Ve biz bunu anlarken nelere dikkat etmeliyiz. Özellikle Kur'an ayır olan Ramazan'ın bizim dünyamızda Kur'an'la aramızdaki münasebeti kurma noktasında neler bazı mesajlar olarak karşımıza gelmeli biraz biz bunun üzerinde duracağız. Yoksa biz Ramazan ayını ele alsak Ramazan ayı oruç ayıdır, şükür ayıdır, infak ayıdır. Arınma ayıdır, tevbe ayıdır bunların her birisi de yine nebevi mirasta karşılıkları var biliyorsunuz. İstighfar ayıdır, yenilenme ayıdır, muhasebe ayıdır, terbiye ayıdır, ibadet ayıdır, dua ayıdır, yardımlaşma ayıdır, dayanışma ayıdır. Yardımlaşma ile dayanışma aynı şeyler değil dayanışmadaki kasıt iyilik ve takvada dayanışmadır ki delili de Kur'an'dır bunun biliyorsunuz ve takva ayıdır ve daha nice şeyler başka şeyler de var biz bunların hiçbir tanesine girmeyeceğiz Kur'an ayıdır diyeceğiz Ramazan ki en önemli özelliği odur Kur'an o ayda nazil olmuştur o ayın zirvesi sayılan Kadir gecesinde nazil olmuştur ve böyle olduğu için de aslında bir ay oruçla o büyük nimetin şükrü eda edilmeye çalışılmaktadır aslında niye bu ayda bir ay oruç tutuyoruz diye bir soru sorulduğu zaman hikmetlerinden bir hikmet Kur'an'ın doğum günlerini kutluyoruz biz aslında. ve Selam Efendimiz şükrü bazen oruçla ortaya koyar. Şükrünü eda etme noktasında orucu bu manada kullanırdı. O önemli ibadeti biraz da bu çerçevede de değerlendirmemiz lazım. Kur'an ayında da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimizin kendisinden istediği üzere böyle bir şey yapmıştır. Ve bu da bizim üzerimiz üzerinde durmamız gereken bir meseledir. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an ayı olmadığını hepimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyen var mı içimizde? Peki böyle de her senede gelmesine rağmen neden Kur'an'la bizim aramızda olması gereken münasebet kurulmuyor? Nasıl bir engel var ki biz Kur'an okumamıza rağmen her, her yıl Ramazan'da o okumalarımızı çoğaltmamıza rağmen bu manada bazı şeyleri daha fazla bir biçimde yapmamıza rağmen ve dediğim gibi her yılda tekrarlanmış olmamıza rağmen neden istenilen oranda Kur'an'la bizim aramızda bir münasebet kurulmuyor? Ben kendi adıma söyleyeyim siz de kendi adınıza söyleyin bir kıyaslama bir muhasebe yapalım. 45 yaşındayım ben 10 yaşından sonraki Ramazanları iyi hatırlıyorum muhakkak siz de öylesiniz. 35 yıldır Ramazan'da oruç tutan birisi 35 yıldır da Ramazan'ın Kur'an ayı olduğuna inanan birisi 35 yıldır da Ramazan'da en az iki hatim okuyan birisi ortada Kur'an'la münasebetimiz de ortada ne var ne yok ben onu biliyorum siz de kendi dünyanızdan bir muhasebesini yapın Neyi gözden kaçırıyoruz ki biz bu kadar Kur'an okumamıza rağmen Kur'an'ın asıl hayatı şekillendirmesi gereken özelliğinden mahrum yaşıyoruz. Ne var ki kayıp adına bu manada olması gereken şeyler ortaya çıkmıyor. Bunca şeye rağmen Kur'anca bir ifade kullanalım neden halen kitabımız mehcur bir vaziyette mehcur bir kitap olarak karşımızda duruyor aziz kitabımız olan Kur'an. Demek ki ortada bir problem var mesela sadece okumak da değil bir şeyler var ki burada biz sürekli bu işi tekrar etmemize rağmen gündem etmemize rağmen konuşmamıza rağmen söylememize rağmen dikkat çekmemize rağmen yine de istenilen şey olmuyor asıl Kur'an'ın hayatlara müdahalesi noktasında özlenen o tablo bir türlü ortaya çıkmıyor neden sorgulanması gereken şey o şimdi burada kullandığım ifade mehcur bırakılma biliyorsunuz Furkan suresinin 30. ayeti birazdan ayete de götüreceğim sizi bu ayeti konuştuğumuz zaman bazen bazıları şöyle bir itiraz ediyorlar diyorlar ki oradaki muhatap müşrikler Dolayısıyla o ayette söylenenin Müslümanlarla alakası yok. Bunu sadece bu ayet için söylemiyor bazıları. Kur'an-ı Kerim içerisindeki birçok ayet için bu tarz itirazlar ya da farklı şeyler duyarsınız. Özellikle bir dönem bu topraklarda çokça tartışılan ama şimdi farklı bir biçimde dillendirilen üç ayet vardı biliyorsunuz Maide Suresi. 44, 45 ve 47 Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen zalimlerin ta kendileridir Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen fasıkların ta kendileridir konuşalım bu ayeti bir bakıyorsunuz bir yerden bir ses geliyor bu ayet bizimle alakalı değil ayetin bağlamına bakın ayet ehli kitaptan Yahudilerden bahsediyor. E tamam bu ayet Yahudilerden bahsediyor. Ehli kitaptan bahsediyor. O onlara havale edilsin. Bu ayette Hıristiyanlardan bahsediyor. O da onlara ha havale edilsin. Ne kalacak ortaya? Ortada böyle bir şey yok. Temel bir kaide var burada. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Mani değildir. Kaideyi bir daha hatırlayalım sebebin hususi olması hükmün genel olmasına engel mani değildir. Bu tefsir usulünün en temel kaidesidir. Bir ayet belli muhataplara inse ki öyle indi zaten belli bir hadise üzerine inse belli bir zemine zamana inse ve bir mekana inse o gün o ayetin ilk muhatapları orada o ayetin gereğini yerine getirmekle mükellef. Ancak ondan sonra gelenlerde ayette söylenenlerden aslında kendi dünyalarına verilen mesajı hükmü kendi üzerlerine almakla mükelleftirler. Yoksa siz Kur'an'ı bu manada bölemezsiniz. Bu falancayla bu filancayla alakalı diye bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. İbn Abbas'ı hepiniz biliyorsunuz. Kur'an'daki otoritesini de biliyorsunuz. Tercümanul Kur'an olan o büyük insan bir gün şahit oluyor bir cemaate. Oturmuşlar biraz önce size söylediğim Maide süresindeki ayetleri tartışıyorlar. İbn Abbas da bir kulak kesiyor onlara bakıyor ki cemaatin içerisinden Bazıları diyorlar ki bu ayetler bizimle alakalı değil bu ayetler ehli kitapla alakalı. O büyük insan onlara orada bir şey söylüyor. Ey Müslümanlar diyor siz ne akıllı adamlarsınız. Demek Allah'ın kitabında ne kadar acı ağır ayet varsa ehli kitaba ne kadar tatlı güzel mesajı olan yani size bir şey zorlamayan şeyler varsa onlar da size yok vallahi öyle bir şey. Bu kitabın içindeki her şey acısıyla tatlısıyla Müslümanlara bir şey söyler. O üç ayetin de anlamı şudur diyor. Bakın ol Kur'an olan İbn Abbas kullanıyor, söylüyor. Bazen bu ayetler ne yazık ki bazı gençlerimizin dilinde de sloganlara dönüşüyor. Sloganlaştırma ya da tamamen devre dışı bırakma. Biri ifrat, biri tefrit ama İbn Abbas peygamber mektebinde yetişmiş bir büyük insan olması gerekeni söylüyor. Ne diyor? Eğer bir insan... Allah'ın hükmünü inkar ederek onunla hükmetmezse kafir olur. Bunun başka bir izahı yok. Allah'ın hükmü burada ben bu hükmü kabul etmiyorum ve inkar ediyorum diyor ve hükmetmiyor. İşte o zaman onun hükmü kafirdir. Eğer bir mümin bir inanan insan Allah'ın hükmü burada menfaatinden dolayı onunla hükmetmiyor da İnkar yok ama menfaatinden dolayı hükmü terk ediyorsa zalim olur. Eğer bir mümin inkar etmiyor ama farklı bir mülahazadan dolayı hükmetmiyorsa orada da ameli anlamda bir fıska kendisini düşürmüş olur. O üç ayetin arka arkaya farklı hükümlerle gelmesi muhatapların farklı farklı tavırlar ortaya koymasından kaynaklanıyor i̇bn Abbas'ın orada söylediği söz aslında Kur'an'ın tamamının Müslümanlar için ne ifade ettiğini ortaya koyuyor. Ona benzer bir sözü de ümmetin sır küpü olan Guzeyfetül Yemani söylüyor. O da yine buna ait bir şeyi söylüyor. Yine böyle bir olaya şahit olduğu için bu İsrailoğulları diyor sizin ne güzel kardeşlerinizmiş Müslümanlara söylüyor. Eğer Kur'an'da iyi bir şeyden bahsediyorsa size kötü şeyden bahsediyorsa onlara öyle mi diyor? Hayır asla kabul edilemeyecek bir şey deyip Kur'an'ın bütün hükümlerinin Müslümanlar için olduğunu söylüyor. Çünkü Allah onların üzerinden bazı mesajları veriyor bize. Onların üzerinden bazı hükümleri bizlere iletmiş oluyor. Şimdi bu nazarla... Gelin Furkan suresinin 30. ayetini bir okuyalım. Ne diyor ayet? Ve kâlel Rasulu ya Rabbi inna kavmi ittehezû hezel Kur'âne mehcûra. O gün Resul diyecek ki ya Rabbi benim kavmim, benim milletim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. O gün hangi gün? O son gün. O gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmini şikayet edecek Allah'a. Bakın tefsir kitaplarına, sebebin üzül kitaplarına buradaki muhatapların Mekkeli müşrikler olduğunu göreceksiniz. Ukbe İbni Ebu Muayit'in adı geçer orada Ebu Cehil'in adı geçer Asbin Vail'in adı geçer ile ahir bazılarının adı geçer. Ama genel itibariyle ayetin söylediği mesaja baktığınız zaman... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şikayetinin Kur'an'ı mehcur bırakan herkes için olduğunu görürsünüz. Birazdan İmam Kurtubi'nin ayetin tefsiri sah söylediği bir rivayeti de size aktaracağım. Şimdi burada durup biraz düşünmemiz lazım. Allah Resulü şikayet ediyor. Kimi kendisine zulmedenleri değil 3 yıl Şibi Ebi Talip'te kendisini açlığa mahkum edenleri de değil. Taif'te kendisini taşıyanları değil. Kızını binekten düşürüp karnındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren Mekke müşriklerini de değil. Kendisine hakaret edenleri, alaya alanları, hakareti daha farklı boyutlara taşıyanları bunların hiçbirisi değil. Başka Müslümanlar tarafından da Allah Resulü aleyhissalatü vesselama çok ciddi eziyetler oldu. Bu eziyetlerden de yapan birisi değil. Ya kim Kur'an'ı mehcur bırakan onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ediyor. Ödümüzü koparması gereken bir şey ki inanın sahabenin ödünü koparıyordu bu ayet ve bu ayetin arkasından okunan ayetler Allah o ufka bizleri ulaştırsın. O acayip bir ufuk. İnşallah konuşmamızın şu anda bu meseleyi mevzu bahis etmemizin anlamı da bu zaten. İmam Kurtubi bu te ayetin tefsirinde Enes bin Malik'ten bize bir rivayet aktarıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurmuşlar ki kim Kur'an öğrenir sonra onunla hiç ilgilenmez. Ara ara bile olsa mushafını açmaz ve yüzüne bakmaz ise o mushaf ona kıyamet günü asılı olarak getirilir. O asmış ya onun için mushaf ona asılı olarak getirilir. Ve o mushaf der ki ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım senin bu kulun beni terk etti. Artık sen benimle onun arasındaki hükmü ver. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada söylediği ayetin bizimle de alakadar olduğunun da bir işaretidir. Eğer Kur'an'la arana mesafe koyarsan o şikayet gelip seni bulacak ya peygamber tarafından ya bizzat Kur'an tarafından. O şikayete muhatap olmamak için yapman gereken şey Kur'an'ı mehcur bırakmamaktır. Peki nedir mehcur bırakmamak? Birçok şey söylenir de ben birkaç şey söyleyeyim. Kur'an'ı mehcur bırakmak Kur'an'dan yüz çevirmektir. Canım bu çağda olur mu? Şimdi biz Kur'an'ın ahkamıyla mı amel edeceğiz? onun söylediklerini mi yerine getireceğiz aradan 14 asır geçmiş bu kadar değişmiş şartlar durumlar bu kadar değişmiş sen kalkacaksın orada söylenen bir şey mi bugünün dünyasında uygulayacaksın bunu söylesin ya da söylemesin netice itibariyle eğer bir insan Kur'an'dan yüz çevirirse Kur'an'ı mehcur bırakmıştır Kur'an'ı mehcur bırakmak Kur'an'ı sadece bir ibadet kitabı haline dönüştürmektir Düğün var tamam Kur'an okuyalım cenazede okuyalım taziyede de okuyalım tamam sonra bu Kur'an hiç mi karışmasın ticaretimize? O Kur'an orada faiz için bir şey söylüyor onu duymayalım mı? O bizim o anda mevzumuz olmasın mı? O Kur'an eğitim için siyaset için çarşı için pazar için. Onlarca hayatın alanı için bir şey söylüyor onlara karışmayalım onlar bizim duyacağımız şeyler olmasın sadece namazlarda okuyalım cenazelerde okuyalım törenlerde merasimlerde okuyalım bir de güzel sesli birine okutturalım biraz da efkarlanalım olsun bizsin böyle bir Kur'an anlayışı yok İşte budur Kur'an'ı mehcur bırakmak. Onun için Kur'an-ı Hakim sadece ibadet kitabı değildir. Evet ibadet kitabıdır. İbadetlerimizi biz oradan öğreniriz. İbadetimize ait birçok şey oradan alınır. Ama sadece o değil. O o alanın bir parçasıdır. Bakın en önemli maddeyi söyleyeceğim. Ne olur dikkat edin ve sorgulayın. Ben de sorguluyorum siz de sorgulayın. Kur'an'ı mehcur bırakmak. Onun ahkamı ile amel etmek ahlakı ile de ahlaklanmaktır. Var mı? Mesela bugün Kur'an'ın devlet bazında toplum bazında ahkamı ile amel etmenin örneği yok dünyada. Parça parça bazı şeyler bulursunuz İslam coğrafyalarında o değil. Asıl tamamının uygulandığı bir yer bize göster hocam deseniz ben size bir yer gösteremem. Ahlakının da bu da toptan uygulandığı bir yer gösteremem. Ama sadece mesele toplumsal bir mesele değil. Ben daha da çerçeveyi daraltalım. O noktadayım. O nazarla bakıyorum. Ben kendime sorayım. Siz kendinize sorun. Kur'an'ın ahkamıyla ben amel ediyor muyum? Kur'an bana bir şeyler söylüyor. O söylediği şeylerin ahkam boyutunda benim yapabileceklerim var. O yapabileceklerimi ben yapıyor muyum? Onunla birlikte ahlakı Kur'an benim de ahlakım mı? Allah'ın oluşturmak istediği ahlakın ne kadarı benim hayatımda? Buna baktığımız zaman inanın böyle çok rahat bir biçimde evet yapıyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz diyemiyoruz diyemediğimizin işaretidir işte caddelerimiz sokaklarımız toplumlarımız yine çerçeveyi daraltarak söyleyeyim evlerimiz evlerimizde de Kur'an'ın ahkamı yok ahlakı da yok eğer olsaydı zaten o topluma da sirayet edecekti Kur'an'ı mehcur bırakmak onu hayat nizamı olarak görmemektir onun içinde bazı şeyler söylenir bir son bir şey daha söyleyeyim Kur'an'ı mehcur bırakmak karşılaşılan sorunlarda onu hakem olarak tayin etmemektir. Ne var engel bunun için aramızda bir anlaşmazlık var. Sen Müslümansın karşıdaki adam Müslüman. Hadi hakemimiz Kur'an olsun dediğinizde size ne engel oluyor? Eğer bu manada bir şeyler bize engel oluyor diyorsanız o zaman o engeli oturup konuşalım ama öyle değil. Şimdi kendimizi bu bağlamda sorgulandığı sorguladığımızda mesela bir babayız, bir anneyiz. İleriki bir zamanda evlatlarımızla bir sorun yaşadık. O sorunu yaşadığımız zaman evlatlarımızı da karşımıza alıp bu işi iyi bilen bir insanın yanına gidip bizim şöyle bir sorunumuz var. Allah'ın kitabına göre, peygamberin sünnetine göre şu sorunumuzu çözleyip birine müracaat ettiğiniz zaman bu manada size ne engel olacak? Ya da böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda babalık damarınız, annelikten gelen o kıskançlık damarınız farklı bir biçimde harekete geçip o anda hiç mi Allah'ın kitabı peygamberin o manada sünneti aklımıza gelmiyor sorgulamamız gereken bir şey. İki Müslüman beraber ticaret yaptınız ne güzel olması gereken bu. Bir yerdesiniz hizmet ediyorsunuz ne güzel. Bir davadasınız bir yerdesiniz Allah'ın dini için gayret gösteriyorsunuz oldu ki aranızda bir müddet sonra bazı anlaşmazlıklar oldu. Bu anlaşmazlıkları nefsi bir duruma getirip kendinizi hep kendi tarafınızdan haklı olarak gösterip o haklılığınız için de meseleleri delil olarak kullanma adına bir gayrete mi girişiyorsunuz? Yoksa ben bir Müslümanla bir sorun yaşadım. Üçüncü bir Müslüman hakem tayin edilerek gel kardeşim ben de anlatayım. Bu kardeşim de anlasın. Sen aramızda Allah'ın kitabına göre bir hüküm ver. Hangimiz bu manada suçluyuz? Hangimizin bu manada hatası var? Bunu Allah adına söyle dememiz gerekmiyor mu? Bunu diye, demeye niye aklımız ermiyor ya da niye işimize gelmiyor? Bu sorgulanması gereken bir şey değil mi? ila ahir başka şeyler de söylenir bu konuda maşallah mesela gençlerimiz evlenirken idealler o biçim zaten Allah da insanı biraz o iddialarından imtihan eder o Ali olmuş ötekisi Fatma biri mücahit biri mücahide o biçim bir darul erkam kuracaklar konuşmalar laflar o biçim tamam sonra sonra olmuyor olmuyor bazı problemler çıkıyor ne o mücahidimizin ne o mücahidemizin aklına Allah'ın kitabı gelmiyor. Ne yapsam madem ben bu evliliği boşanma noktasına getirdim kadınsa ne yapsam erkeğe daha fazla zarar veririm noktasında hesaplar yapıyor. Erkekse ne yapsam bu kadını daha da perişan etsem noktasında hesaplar yapıyor. Allah aşkına konuşun ya korkmayın söyleyin ben haksız mıyım bu konuda? Ben uzaydan falan bahsetmiyorum bunlar bana geldiği için duyduğum için şahit olduğum için gördüğüm için bunları söylüyorum. Bu manada çok da iyi bir noktada değiliz onun için bu konuda toplum bu hale girdi. Sadece bu manada bu işi bilen insanlar bile sorunlarını Allah'ın kitabına irca ederek çözselerdi Emin olun bugün bu toplum bu hale gelmezdi. Ama üzülerek söyleyelim ki ne yazık ki görüntüde İslami anlamda motifleri, şekilleri olan insanlar olarak bizlerde bu manada problemler var. Allah yine de bizlere merhamet eylesin. İşte bu manada Kur'an'ı mehcur bırakmama adına bir sorumluluğumuz var. Şimdi bu sorumluluğumuz aklımızda dursun. Ben sizi bir başka yere götürmek istiyorum kıymetli kardeşlerim vahyin emin meleği Cibril-i Emin ile vahyin ilk muhataba olan Muhammedül Emin arasında farklı bir münasebet vardı Ben daha önce de bu konu üzerinde biraz çalışırken çok da o münasebeti anlayamadığımız kanaatindeydim yıllar geçti şu anda yine aynı kanaatteyim Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla Cebrail aleyhisselam arasında bir farklı muhabbet, bir farklı münasebet var. Biri melek, biri peygamber. Dolayısıyla bizim için ikisi de çok farklı yerlerde durduğu için her boyutuyla anlamamız mümkün değil. Sadece olayın görünen birkaç yerine dikkat çekeyim sizler için. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bir sevgilinin yolunu gözler noktasında bir sevda ile Cibrili Emin'in yolunu gözlüyordu. Öyle ki birkaç saat olmasa o gün içerisinde sahabe diyor ki biz Aleyserat ve selam efendimizdeki durgunluğu fark ederdik. Eğer o gün Cebrail gelmişse peygamberimizin neşesine, keyfine diyecek yoktur. Eğer gelmişse onda bir başka hal vardır o değişik bir biçimde onu devam ettirir hatta sahabiden bazıları diyorlar ki biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın halinden Cebrail ile olan münasebetini anlardık ya gelmiş ya gelmemiş gelmişse ne getirmiş ne götürmüş bu manada ne söylemiş ya da söylememiş aleyhissalatü vesselam Efendimizin haline bu sirayet ederdi bakın böyle bir hal var bir de şu da var. Gündüzü cibril ile Emin'le beraber olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz gecesinde de bazen Cebrail ile beraberdi. Peygamberin rüyalarına bakın o rüyaların bazılarının direkt içinde olan şahsın içinde olan ismin Cebrail aleyhisselam olduğunu göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz gündüz onunla beraber olduğu gibi gece de onunla beraber oluyor bir tek rüyasını size hatırlatacağım onlarca bu manada rüya söyleyebiliriz bu, bununla alakalı Bukhari'de, Tirmizi'de, Müstedrek'te daha onlarca hadis kitabında geçen Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği bir rivayet bu biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazından sonra cemaate döndüğünde sahabe anlardı ki bir şeyler söyleyecek ya kendi söyleyecek ya soracak sahabeden duyacak eğer sormazsa ve kendisi görmüşse ben bu gece bir rüya gördüm der ve rüyasını anlatır. O gün de öyle. Ben bu gece Cibril'i rüyamda gördüm diyor. Hemen sahabede inanılmaz derecede bir heyecan oluşuyor. Bir de arkasından demez mi efendimiz Mika'il de onunla beraberdi. Sahabe biraz daha heyecanlanıyor. Ben uzanmış yatıyordum rüyasında. Cibril başucuma geldi. Ayaklarımın ucuna da Mikail geldi. Ben onlara şöyle bakarken onlar birbirleriyle konuşmaya başladılar. O anda Cebrail Mikail'e dedi ki şu zatın hali neye benzer biliyor musun? O anda Mikail sözleri duymak için dikkat kesildiği anda Cebrail dedi ki şu zatın hali şuna benzer. Çok güçlü ve zengin bir hükümdarın güzel bir sarayı vardır. O hükümdar o sarayda muhteşem bir ziyafet tertiplemiştir. Sonra bir elçi çıkarır dışarıya der ki tebaanın içerisine git. O insanlara duyur ve o insanları kurulan o mükellef sofraya davet et. O şahıs o elçi çıkar dışarıya insanları. Mükellef sofraya davet eder, kimileri o davete icabet eder, kimileri etmez. Kimileri o daveti duyar, kimileri duymamazlığa gelir. Öylelikle o davete icabet edenler gelir, o sofrada otururlar. Rüyayı bu şekilde anlattıktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem, yine rüyada işin tabirini kendisine ulaştırılan o bilgiyi de naklediyor. Diyor ki dediler ki işte bu misaldeki hükümdar Rabbul Alemin olan Allah o saray cennet o cennete insanları davet eden elçi ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra diyor ki Cebrail döndü ve bana dedi ki ya Resulallah senin davetine icabet eden cennete girmeye hak kazanır. Cennete giren ise o nimetlerden istifade eder. Ben bu sözlere çok sevindim bir anda uyandım baktım ki rüyaymış. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gördüğü bir rüyayı anlatıyor ki o rüyada ne kadar güzel bir tablo var bunu üzerinde ayrıca durmak gerekir. Şimdi sevgi böyle olduğu için beklenti böyle olduğu için rüyalara giren bir Cebrail'den bahsediyoruz. O Cebrail ile aleyhissalatü vesselam Efendimiz arasındaki münasebet çok ancak hicri ikinci yıldan sonra o münasebetin başka bir boyutu var. Nedir o boyut? Ramazan'la birlikte oruçla birlikte karşılıklı Kur'an okuma arz biri birine biri diğerine Kur'an okuma bizim mukabele dediğimiz geleneğin Ana zemini o zemin ama mukabeleden farklı bir şey ve bizim gözden kaçırdığımız bir husus var ki ben zaten ona sizi götürmek için bunları söylüyorum. Arzın mukabeleden şöyle bir farkı var. Arz aslında bir talebenin aklındaki bilgileri hocasına söyleyerek doğru olup olmadığı noktasında ondan onay almasıdır. Arz bu. Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki Kur'an okuyuşu da böyle. Hicri 2'den hicri 9'a kadar her yıl Ramazan'da birer bir kez, bir kez Cebrail okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ondan sonra Efendimiz okuyor Cebrail aleyhisselama ikisi karşılıklı okunuyor. Dolayısıyla her Ramazan'da aslında iki kez Kur'an okunmuş oluyor. 7 yıl ikişer kezden kaç eder? 14 eder. Son yıl ikişer kez okunuyor. Cebrail Aleyhisselam da iki kez okuyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de iki kez okuyor. 4 kez de o zaman ne oldu? 18 kez. Şu anda elimizdeki Kur'an-ı azim 18 kez karşılıklı okumanın neticesinde bize ulaşmış Allah'ın kelamıdır bu bilgi bizim için önemli daha da önemli bir bilgiye götüreceğim sizi şimdi Cebrail aleyhisselam geldi evde mi mescidi nebevi de mi onun farklı farklı yerleri var kaynaklarda o bilgiler de var bu okuma sırasında buna şahit olan sahabi efendimiz var mı? Tek başına mı okudu Efendimiz yoksa sahabeden bazıları bu okuyuşu bu arzı dinlediler mi? O son arza son olduğu için arzayı ahire diyoruz biliyorsunuz. Onların hepsine şahit olan sahabi efendilerimiz var mı? Bu konuda net bilgiler yok ama bazı böyle sahabi efendilerimizin söylediklerini toplayıp bir araya getirdiğimizde Evet aleyhissalatü vesselam Selam de Cebrail Aleyhisselamı dinleyen sahabe efendilerimiz var. Dört Raşit halife o dinleyenlerdendir. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum mecmain. Abdurrahman ibni Af, Abdullah ibni Mesud, Übey ibni Kab, Zeyd bin Sabit bu dinlemelerin içerisinde ne kadarına şahit olmuşlar bilmiyoruz. Ancak İbn Abbas şöyle bir şey söylüyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a Kur'an'ı senede bir kez Cebrail'e arz ederdi. Vefat ettiği yıl iki kez arz etti. İşte Abdullah İbn Mesud bu arzda hazır bulunmuş, Kur'an'dan neskedilen ve değiştirilen ayetleri bizzat efendimizden öğrenmiştir. Abdullah İbni Mesud'un bu manadaki özelliği önemli bir özellik ki sonra hem onun için hem de başkası sahabiler efendilerimiz için biraz önce adlarını andım. Şöyle bir ifade ortaya çıkıyor. Cebrail tazeliğinde Kur'an okumak. Eğer birileri o arza dahil olmuş, şahit olmuşsa ifade aynen böyle. Cebrail tazeliğinde Kur'an okumak. Sahabe de bu özelliğe vakıf olanlardan Kur'an'ı öğreniyor. Onların okuyuşlarıyla kıraatleriyle okumaya dikkat ediyorlar ki tabiinin büyüklerinden Ebu Abdurrahman Es Sülemi'den başkalarından bu manada rivayetler okuruz. Şimdi bu bilginin de üzerine ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın dikkat edin tercümanı Kur'an olan İbn Abbas nasıl bir şeyi bize söylüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bir Bukhari hadisidir ne olur dikkat edin hadise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi İbn Abbas tanıyan biri olarak Resulullah'tan bahsediyor En cömert olduğu zaman da Ramazan ayı idi Cebrail Ramazan ayında her gece Resulullah ile buluşur ve onunla Kur'an'ı ifadelere dikkat, müzakere ve müdarese yapardı. İki kavram bizim için önemli burada. Resulullah'la buluşur Ramazan geceleri Kur'an'ı müzakere ve müdarese yapardı. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında hayır dağıtmakta esen rüzgardan daha cömertti. Geçen seneki derste bir cümle kullandım. Hatırlar mısınız? Şimdi bana demeyin hocam ta geçen sene niye aklımızda olsun diye. Benim aklımda sizin de aklınızda olsun. Şöyle bir cümle kullandım. Sahabenin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde Ramazan'la başlayan bir ibadet hayatları yok. Ramazanda zirveye çıkan bir hayatları var. Bu önemli bir şey bizim için. Şimdi... Geçen seneki derse katılanlar yaptığım şekli hatırlayacaklar şekil hatırda kalır çünkü hatırladınız değil mi bak hatırlayanlar hemen işaretleri yaptılar şimdi şurada bir Recep ayı çizgisi var Allah Resulü ve sahabe bu çizgide başlıyor Şaban'da kalkıyor mu biraz daha havaya yani fazlalaşıyor mu fazlalaşıyor Ramazan'a geliyor artıyor Ramazanın 10 günü sonrası artıyor ikinci 10 günde artıyor 3. 10 günde zirvede şimdi Şevval'e gelince başlanılan noktaya düşmüyor. İşte budur zaten mesele Şevval'e gelince Recep burada başladı ya burada geliyor yani biraz aşağıya iniyor Ramazan'da kazanılan o güzellik devam ediyor aslında 11 aya Ramazan'ın sultan olması budur. Şimdi bir tarafta bu var bir tarafta da şu var şimdi göreceksiniz test etmek bedava gidin bir test edin ve bu söylediğimi bir kıyas edin. İlk gün gireceksiniz camilere hangi camiye girerseniz yer yok bahçelerde sağda solda bir şekilde teravih kılacaksınız. İkinci gün yine aynı üçüncü gün biraz çözülecek ama yine caminin böyle ön saflarına gidemeyeceksiniz. Bir hafta sonra caminin yarısı boş. boş boş boş 27. gecesi garanti zaten Kadir gecesi oldu. O gün uğra bütün hepimiz camideyiz cami ağzına kadar dolu tekrardan. Bayramla birlikte yine cemaat yok böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir Ramazan Allah Resulünün ve sahabenin bize öğrettiği bir Ramazan değil. Sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği Ramazan'ı ben biraz önce size gösterdim öyle bir Ramazan. Recep'te başlayıp artan artan artan Ramazan'ın son 10 gününde zirveye çıkan Ramazan'dan sonra Şevval'de de Recep'ten biraz yukarıdaki çizgiyle devam eden bir kulluk bir ibadet bir hayır adına adımlar görürsünüz onun hayatında. Bunu anladığımız zaman işte biz o zaman bazı şeyleri anlayacağız. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada İbn Abbas'ın bize söylediği şeye göre zaten cömert diyor. Cömert çok hem de nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ne söylenmişse yok dememiş. Ya Resulallah ne güzel yakışmış cübbe hemen çıkarmış vermiş. Bir şey elinde hemen vermiş gelip de elinde duran bir şeyi göremezsiniz onda. Onun için şair Ferezdak'ın söylediği çok güzel bir şey var. Eğer diyor teşehhütteki la olmasaydı alem onun adında adın onun dilinde hayırı duymayacaktı. Hayırı sözlüğünden silen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylenmişse ne istenmişse meşru dairede tabii ki vermiş vermiş vermiş vermeye de doymamış. Hatırlar mısınız Safvan İbni Ümeyye'yi daha iman tam girmemiş kalbine. Hüneyn'in arkasıdır Allah Resulü'nün yanında karşıda o biçim güzel develer siz anlayın Mercedesler falan filan onlara böyle iştahla bakıyor Allah Resulü de baktığını görüyor çok mu hoşuna gitti diyor evet ya Resulü Allah ne kadar güzel al diyor hepsi senin olsun ya Resulü Allah diyor benimle alayım ediyorsun hepsi senin olsun deyince işte birisi gelince fakir yanınıza arayıp cebinizden bozuk para var mı onu vereyim değil Karşıda neler var onların hepsi senin olsun diyor. ve vesselam Efendimiz diyor ki hayır diyor hepsi senin diyor. 100 deve ya da 200 deveyi alt katıyor önüne Mekke'ye geliyor. Gelirken ne diyor biliyor musunuz? O iman cümlesidir aslında Safhan İbni Ümeyye'nin. Koşun kavmim koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir Allah'ın peygamberi öyle verebilir. İşte budur. Böyle bir zirve bu zirvenin Ramazan'da daha büyük bir zirvesi. İnşallah bunlar bize bir şey desin. Ramazan'da bize infak adına, hayır adına, hasenat adına bizi bir harekete geçirsin. Bunlar için söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle. O gecelerde Cebrail ile buluşuyor. Arzda ne yapıyormuş iki kavram kullandık burada müdahese ve müzakere nedir bu biliyor musunuz? Ben daha Türkçeleştirerek söyleyeyim fazla yormayayım sizi Kur'an üzerinde çalışmak müzakere ve müdahese Kur'an'ı kendisine dert edinmek Kur'an'ın üzerinde gayret etmek anlamaya çalışmak. Bu manada Kur'an'la arasındaki münasebeti arttırma adına gayret içerisinde olmak. Müzakere ile müdarese bu. Peki benim güzel kardeşlerim sorar mısınız kendinize? Kendinize sorun. En son hangi ayetin üzerinde bir 10 dakika durdunuz? Hangi ayet? Mesela biz her gün 40 defa okuyoruz Fatihayı değil mi? Ah bir bilincinde olsak. İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin diyeceksin sonra gideceksin onun bunun önünde boyun bükeceksin. Mümkünatı yok böyle bir şey yok. Sen orada başka bir şey söyledin. İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin diyen adam eğer dediğinin ne olduğunu biliyorsa erir ya erir biter. İnanın ki erir sahabe onun için eriyordu diyor ki sahabeyi tanıyan tabi nesli siz onların Kur'an okuduklarına ya da namaz kıldıklarına şahit olsaydınız arı vızıltıları gibi onlardan sesler geldiğini kaynayan tencerenin sessiz gibi onlardan sesler geldiğine şahit olurdunuz. O böyle kazan gibi kaynıyor. O ayetler onları yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor. Ondan sonra o ayetleri okuyan insanlar o cihat meydanlarında, o şehadet meydanlarında, o güzel imtihan anlarında kendilerine yakışan kameti ortaya koyuyorlar. E biz ezberledik okuyup gidiyoruz. Onun için bize bir şey etki etmiyor. Bakın eğer biz Kur'an ayı olarak anlayacaksak Ramazan'ı, Yapmamız gerekenin ne olduğunu öğretiyor burada. Aslında Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bu münasebet bizimle Kur'an arasındaki münasebetin ne boyutta olması gerektiğine ait ipuçları veriyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. Anlayan birinden bir örnek vereyim size. 82 yaşında Kur'an'ın önünde şehit oldu biliyorsunuz kanını da o okuduğu ayetin üzerine akıtarak gitti o büyük insan zünnüreyn lakabının sahibi o büyük insan. Bakın ne diyor eğer kalplerimiz temiz olsa arınmış olsa vallahi biz Kur'an okumaya doymayız. Doymayan birinin sözü bu masa başında kürsülerde cemaati gaza getirmek için söylemiş bir söz değil. 82 yıllık o ömrü bu söze şahit. Eğer kalbimiz arınmış olsa saflaşmış olsa bu manada biz hazır bir hale gelsek biz Kur'an'a doymayız. Yine bunu anlayan birinden de bir söz aktarayım size sonra başka bir yere götüreyim. Diyor ki Hazreti Ali iyi bilmelisiniz ki içinde tefakkuh yani bilinçli bir anlayış. Ve bir ilim bulunmayan ibadette tefehüm, anlama ve idrak etme çabası bulunmayan ilimde tedebbür ve tefekkür bulunmayan bir okumada hayır yoktur. Durup düşünmemiz gereken bir şey bu. Neyde hayır yok? O ibadet, o ilim, bu manada okuma neyse bunlar da hepsini toplayın. Eğer siz okuduklarınızın üzerinde düşünmüyorsanız nasiplenmezsiniz diyor ilmin şey ilim şehrinin kapısı olan o güzel insan. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Ramazan Kur'an ayı ben de onunla il, alakalı size 3 tane emanet vermek istiyorum. İnşallah tutarsınız, gereğini yerine getirirsiniz. İnşallah bununla alakalı bir şeyler yaparsınız. Yapmazsanız siz bilirsiniz. Benden emaneti vermek sizden de inşallah yapmak. Allah iki tarafı da bu manada mahcup etmesin. Sizden birinci olarak şunu istiyorum. Her sene istediğim her yıl olduğu gibi iki hatim. Bakın asgarisini sallallahu aleyhi ve sellem son sene yaptı. İki hatim son sene okunduğu için biz de öyle yapalım. Ama finali olan olur, ödevi olan olur, ticaretinden dolayı sıkıntısı olan olur o ayrı bir mesele. Ama en azından bir tane en azından ama hiç değilse asgari yakalama adına bir gayretimiz. Biz bunları ne zamana kadar okuyorduk? Birinci hatimi Ramazan'ın 17. gecesine kadar ki o gece Bedir gecesidir. İkinci hatimi de Kadir gecesine kadar. Ne yapalım ki her sene aynı şeyi yapıyoruz ve yine de aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yine Suriye'ye okuyoruz yine Doğu Türkistan'ı dualarımıza dahil ediyoruz Allah inşallah bu seneyi son sene etsin Amin. okunan Kur'anlar hürmetine bir an önce Suriye'ye de Doğu Türkistan'a da vesair diğer İslam beldelerine de selamet ihsan eylesin Amin. Kadir gecesinde okuduğumuz hatmi ise nesillerimize evlatlarımıza ve bu memleketin iman selametine inşallah hediye ediyoruz Allah bu memlekete de iman selameti versin çoluk çocuğumuzu da muhafaza etsin bu birincisi buna tekrardan sonda döneceğim İkincisi diyorum ki gelin 30 gün Ramazan her gün bir ayet bin tefekkür diye bir proje başlatalım bir ayet okuyalım üzerine biraz tefekkür edelim ben bin dedim siz 100 yapın siz 500 yapın siz ne yaparsanız yapın ama bir şey yapın okuduğunuz ayetin üzerinde Allah'ım ne demek istiyorsun ne olur ya Rabbi benim bir anlayışımı aç. Bu sahabenin duasıdır Allah'ım anlayışımı aç ki seni anlayabileyim deyin. Ve bu anlayışımızı açacak tefsirlere ulemanın bu noktadaki görüşlerine hepimizin elinin altında elhamdülillah kitap var o manada sıkıntımız yok. Mesela açın Kur'an'ı şöyle gözünüze ilk ilişen ayeti o gün okuyun bunun için özel bir çaba yapmanıza gerek yok o gün ok, gözünüze ilk ilişen ayet sanki size o gün nazil olmuş olan ayet olsun onun üzerinde de biraz tefekkür edip biraz düşünün düşünelim ki bu manada o ayetler bizim dünyamızı imar edecek ahiretimizi mamur edecek şeyleri söylesin 30 gün 30 ayet bir ayet bin tefekkür inşallah böyle bir çalışmayı herkes bir şekliyle etrafına da o heyecanı dahil ederek yapsın ki Allah bize bu manada o Kur'an'ın güzelliğini nasip eylesin. Amin. Şimdi benim güzel kardeşlerim üçüncüsünü söylemeden size bir şey söylemek istiyorum. Dört tane temel hastalığımız var bugün bu memleketin Müslümanları olarak belki siz buna bir beşincisini eklersiniz belki siz bunun bir başkasını bir başkasıyla değiştirirsiniz. Ama benim tespit edebildiğim kadar dört tane temelde hastalığımız var bizim. Birinci hastalığımız az şükretmek. İkinci hastalığımız az tevekkül etmek. Üçüncü hastalığımız az ahirete iman etmek. Dördüncü hastalığımız az teslimiyet göstermek. Uysun diye böyle söyledim ama anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Az şükrediyoruz, az tevekkül ediyoruz. Ahirete istenilen oranda iman yok. Ahirete iman meselesinde ciddi bir problemimiz var ve teslimiyet adına zafiyetler yaşıyoruz. Ramazan kaç hafta? Dört hafta. Dört tane ayet vereyim size bu dört tane hastalığımıza şifa olması adına ne olur bunların üzerinde biraz durun. Biz bu sene Ramazan'ı Kur'an ayına yakışır bir biçimde onun şanına yakışır bir biçimde bir ihya edelim. Bu manada bazı şeyler ortaya çıksın inşallah. Kur'an'da bazı forumlar vardır. O formlardan bir tanesi de eleyse formudur. Bazen eleyse bazen salallahu bu şekilde ayetler var. Ben eleyse formunu seçtim ki sizin için de kolay olsun. Birinci ayet. En'am suresi 53. ayet Rabbimiz bu ayette diyor ki aranızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimselerde bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Ne diyor biliyor musunuz Rabbimiz yani birine az verdik birine çok verdik çok verenlerden nimet biraz farklı ortaya çıktı. Az verenler onlara baktı. Bu manada birbirlerine bunlar imtihan vesilesi kıldık. Zaten siz ayeti işleyeceğiniz için göreceksiniz. Sonra ayet nasıl devam ediyor? Eley sallahu bi alemi bi şakirîn. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Bela, belâdin bilmez mi? Allah bilir. Ama biz bilmek için bu ayetin üzerinde durmamız lazım. Şükürsüzlük ocaklarımızı batırmış. Farkında mısınız? Bakın, eskiden 10 sene önce, 20 sene önce bir şekerle teskin edeceğiniz çocuklarınızı bir bilgisayarla teskin edemiyorsunuz. Eskiden bir çift ayakkabı aldığınız zaman o çocuk için düğün bayramdı. Şimdi arabanın anahtarını çocuğun avcuna bıraksanız yine bir şey yok. Öyle bir küfranı nimet içerisindeyiz ki bu bir beladır aslında. O beladan kurtulmak için en azından biz Allah'ın bu ayetine bu nazarla yaklaşmamız lazım. Allah'ım ne olur bizi bu şükürsüzlükten kurtar bizi bu manada başka başka imtihanlar içerisinde çevirme. Bizi bu manada bu imtihanların altında ezme diye bir gayret için bu ayeti veriyorum. Ne olur bu manada bu ayete bakın bu ayet bize. Çok ama çok şey söyleyecek. İkinci hastalık için Zümer suresinin 36 ve 37. ayetleri. Ne diyor ayet biliyor musunuz? Eley allahu bi kafin abdehu. Allah kuluna kafi değil mi? Nasıl da olmaz bela bela. Aynen bu allahlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap beladır, evettir. Ona bir yönüyle icabet etmektir. Allah kuluna kafi değil midir? Ayet nasıl devam ediyor? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. O başkaları ne? Başka ilahlar, başka putlar, başka ideolojiler, devlet, mülk, sulta neyse artık. Seni bir şeyle o manada korkutuyorlar. O manada seni o korkutukları şey... Karşına gelince sen şunu hatırla diyor. Allah kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur. Arkasındaki de diyor ki Allah kime de hidayet ederse artık onu saptıracak da yoktur. Nasıl bitiyor ayet? Eley Allahu bi azizin zintikam Allah mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir bela inanıyoruz değil mi buna Amerika Kudüs'e orayı farklı bir hale koymak için konsolosluğunu taşıyormuş İsrail şunu şunu yapıyormuş Rusya şu hesapları yapıyormuş kapalı kapılar ardında birileri bu memleketin kaderiyle oynuyormuş Allah intikam sahibi değil mi Allah bir gün o zalimden intikam almayacak mı Zalimi unutan bir Rabbimiz yok. Zalime mühlet veren bir Rabbimiz var. O mühlette zalimin cezasını arttırmak, mazlumun ise alacağı mükafatı arttırmak içindir. Buna inandıktan sonra ne var? Hangi şey bizi etkileyebilir Allah aşkına? İşte burada söylenen bu ayetlerin mesajlarını anladığımız zaman fırtınalar durulacak. Yüreğimize başka bir sükunet inecek. O zaman Allah'ın kitabı ile aramızdaki münasebet inşallah sahabenin münasebetine yaklaşacak. Allah o ufka bizleri erdirmiş olsun. Amin. üçüncü ayet Kıyamet suresi 40. ayet. Eleyse zalike biqadirin ala en yuhyel meute. Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Bakın ahirete imanda problem var Allah da cevap veriyor. Bir şeyler söylüyor söylüyor ayet daha öncesinde bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti duyduğu zaman Subhaneke bela seni her şeyden tenzih ederim. Evet evet ya Rabbi bu ayette bize ahirete iman meselesinde bir şey söylesin. Son ayet hepinizin bildiği ayet. Tin suresinin son ayeti. Keşke bazen öyle aklıma geliyor. Keşke böyle bir gücüm olsa. Birileri beni dinlese bir sabah kalksak. Bütün billboardlarda bütün her tarafta bu ayet yazsa. Böyle bizim zihnimize çakacak şekilde bu ayet bir böyle karşımıza gelse de bizi bir dirilse. allahu bi ahkemil hakimin. Allah hükmedenlerin en üstünü en iyisi değil mi? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bela ve ene ala zalike şahidin. Evet ben de şahidim ben de şahitlerdenim ki sen hükmedenlerin en üstünü en hayırlısısın. Bu ayeti anlayalım. Allah'ın hükmünden başka hiçbir hükmü kabul etmeyiz. Bu ayeti anlayalım. Hakimiyetin, hükümranlığın, yetkinin sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğunu anlarız ve bunun gereğini yerine getiririz. Bu dört tane ayeti bir öğrensek bir anlasak dört tane hastalığımızın da şifası olacak. Allah'ım biz hastayız. Senin şifan da bu sen bizlere o şifayı nasibeyle. Allah vaat etti mi peygamberinin diliyle balda şifa var bal, şi, vaat etti. Şimdi bu bal ben de buradayım. Bal sen ne güzel balsın sen ne iyisin sen ne hoşsun balsın tatlısın şusun. Bunu dememin bala da bir faydası yok bana da bir faydası yok. Bu balı içtiğim zaman fayda var. Allah balda evet şifa var dedi içene dedi sevene. Ya da onun faziletlerini söyleyene değil. Aynı şey Kur'an için de geçerli. Kur'an sen ne güzelsin sen ne hoşsun Allah'ın kelamısın sen şöyle güzelsin bunları demek bir şey değil. Bunlar değil. Asıl mesele bu müzakere ve müdarese. Üzerinde düşünmek, üzerinde gayret etmek, üzerinde mücadele vermek, üzerinde ter dökmek, üzerinde ağlamak, üzerinde sızlamak, üzerinde bu manada Allah'ın kelamı ben de Allah'ın kuluyum ya. Allah'ın kelamının karşısındayım ve diyorum ki Allah'ım şu kelamınla beni adam et, şu kelamınla bana ruh ver, şu kelamınla benim yanlışlarımı düzet. Bunu söylüyorum ve bunun için gayret ediyorum. Bunu eğer ızdırapla söylersem o Kur'an, Kimleri adam etmedi ki beni etmesin ya. Yeter ki o rahlenin başına o bu safın başına doğru dürüst oturalım. Madem ay Ramazan ve Kur'an ayı yapmamız gereken bu. Allah bizlere bunu nasip eylesin. Güzel kardeşlerim vakit geçiyor ama son ders artık haftaya gelmeyeceksiniz. Ben biraz gideceğim bugün. Bugün biraz işimiz var. Fazla uzatmayacağım ama birkaç şey söyleyeceğim. Bakın cahiliye Araplarının şöyle bir hastalığı vardı bir sahabi Kur'an okuyor Kur'an duyulmasın diye adam alıyor orada birilerinin eline veriyor teneke alıyor bir sopayı vuruyor ses çıkarıyor o sahabinin okuduğu Kur'an başkaları tarafından duyurulmasın duyu işitilmesin diye gayret ediyor. Modern cahiliye de aynısını yapıyor dikkat buyurun Ramazan ayı. Başka şeyler yapacaklar Ramazan eğlencesi diyecek neyse Ramazan'da caz diyecek bir garip bir şey bu nasılsa Ramazan diyecek ve Ramazan'ın ruhuna uymayacak bir sürü şey söyleyecek. Şimdi başlayacaklar yine bizim ulema ikibar o büyük büyük ulema teravih namazı kaç rekat? 50 senedir çözmedi yine bu sene yine başlayacağız tartışmaya orucu ne bozar şu bozar mı bu bozar mı ha biz yanlış saatte imsak ediyormuşuz yanlış saatte iftar ediyormuşuz bir de onu tartışacağız bir Ramazan boyunca gereksiz lüzumsuz işlerle zamanı götüreceğiz başka şey de var da onu siz söyleyin ben söylemeyeyim Zülfikar'a dokunmasın ama başka şeylere de eğer olduğundan fazla zaman ayırır da şu Kur'an ayını başka şeylere feda edersek yazık olur bakın anladınız mı söyletecek misiniz bana anladınız hadi anladınız diye düşünüyorum sakın bu ay o kadar bereketli bir ay ki sadece ve sadece bizim ahiretimizle alakalı şeyler bu ay için geçerli onun için ne olur kimsenin tenekesinin sesi Kur'an'ımızın sesini bastırmasın. Kimsenin çaldığı davul Kur'an'ın sesinin önüne geçmesin. Buna dikkat edelim. Millet kendi davulunu çalsın. Onların davulu onlara mübarek olsun. Ama en azından bize bu manada dokunmasın. Biz bu konuda biraz daha hassas olalım. Hassas olalım ki o ay nicelerine farklı bir biçimde bir şeyler kazandırdı, Bizlere de kazandırsın. Şimdi... Geçen seneki dersi size tekrardan dinlemenizi tavsiye ederim. Orada üç şey söyledim ben zaman geçti tekrar etmeyeceğim. Ramazana nasıl hazırlanalım? Ramazanı nasıl ihya edelim? Ramazandan sonra ne yapalım? Üç soruya o derste cevap verdim. Özellikle o dersi Ramazandan önce tekrardan hatırlamak için dinlerseniz inşallah oradaki bazı şeyleri daha farklı bir biçimde anlayacaksınız. Şimdi benim güzel kardeşlerim. İki tane rivayete dikkat kesin. Bakın birini Hazreti Ömer birini de Kudüs'ün valisi olan Ubade İbni Samit bize naklediyor. Diyor ki Hazreti Ömer şöyle günler birkaç gün kalmış Ramazan'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde ve bize bir şeyler söylüyor. Sözünün bir yerinde şöyle diyor. Ramazan ayı geldi ona hazırlanın. Onun hakkındaki niyetlerinizi güzelleştirin. İfadelere dikkat edin. Onun hakkındaki niyetlerinizi güzelleştirin. Ona büyük bir hürmet gösterin. İyi bilin ki onun Allah katındaki değeri çok büyüktür. Sakın ola ona saygısızlık etmeyin. Ramazanda iyiliğin de kötülüğün de karşılığı kat kattır. Dedi mi sallallahu aleyhi ve sellem bunu? Dedi bitti bizim için o ayı koruyacağız kimselere o ayı feda etmeyeceğiz bu manada bizi o ayın hürmetinden uzaklaştıracak ne varsa hepsinden uzak duracağız mesela ya bırakın cihat ediyorsanız bile şu sosyal medyayla aranızdaki münasebeti indirebileceğiniz kadar en asgariye indirin ruh sağlığınız için ya akıl sağlığınız için insan biraz orada durdu mu ne geliyor başına görüyorsunuz yani yazık günahdır ya. Niye biz o kadar zaman geçirelim? Ben bazen gençlere söylüyorum burada da söylemişimdir ama bir daha söyleyeyim. Bir Müslüman ne kadar sosyal medyada medyaya zaman ayırabilir? En asgarisi ne kadar? Hemen cevap hazır. Beş vakit namaza ne kadar zaman ayırıyorsan. Beş vakit namazı onar dakikadan elli dakikada kılıyorsan elli dakikayı ayır. Sen 25 dakikada kılıyorsan böyle süratle şimdi o teravihlerde başlayacak biliyorsunuz ona göre yap ama ondan fazla olmasın yazıktır günahtır yazık senin gençliğine yazık zamanına yazık ömrüne yazık ya onun bunun dedikodusunu okuyup ne yapacaksın orada? Bu kadar kıymetli bir zamanı mushafın başında geçirmen gerekirken başka şeyleri düşünmen gerekirken bu ümmetin yüzlerce derdi var ya o dertlerden bir tanesini düşün. Belki Allah senin gönlüne bir şey ilham eder ve senin elinle o derdin çözümü adına bir şey yapar. Bunlarla uğraş onun için yapmamız gereken bu Hazreti Ömer'in naklettiği bu hutbede bize o manada mesajlar veriyor. Ubade İbni Samit ne diyor?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 ve meleklerine karşı sizinle övünür. Meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden betbah kimselerden olmayın. Allah bizi betbahlardan etmesin. Dua edin, dua edin. Şuna da dua edin. Göreceksiniz birkaç gün sonra sokakta, caddede Ramazanın kendisine gelmediği binlerce insan göreceksiniz. Kızmayın, başka şeyler de söylemeyin, dua edin onlara hidayetleri için. Müslüman olan adları ama hayatlarında İslam'dan izi olmayan o insanlar için Allah'ım şu insanların hidayet vesilesi beni kıl diye kendinize de dua edin, onlara da dua edin. Kınamak nedir? O kolay. Asıl mesele o insanlara el uzatmaktır ki bizim bütün derdimiz de inşallah o olsun. Allah o dertten de bizleri geri koymaz. Kıymetli kardeşlerim böylelikle bir döneminde sonuna geldik. Allah hepimizin istifadesini arttırsın inşallah. Elimiz, elimden geldiğince size hak ve hakikat adına bir şeyler anlatmaya çalıştım. Eğer sürçü lisan ettimse Allah beni affetsin siz de beni mazur görün eğer hak ve hakikat adına bir şeyler duyduksa işittikse onlar da inşallah hem hayatımızın hem de ahiretimizin azıkları olsun Allah bizi son nefesimize kadar da hakikatinden ayırmasın Amin. gelecek sene Allah izin verirse sahabe yılı bizim için sahabe yılını biz şöyle bir serlevhanın altında yürü yürüyeceğiz insanlığın aynaları iman ve kardeşliğin sadaları biliyorsunuz her sene bir ilim dalıyla ya da bir konuyla alakalı bir meseleyi öne veriyoruz ve bir yıl boyunca çalışmaları o çerçevede yapıyoruz. Bu sene hadis yılıydı seneye de inşallah sahabe yılı. Şimdi önümüzde dört aylık bir süreç var. Bu dört aylık sürecin bir ayı Ramazan. Ramazanda ne okuyalım? Kur'an okuyacağız başka ne okuyacağız? Başka bir şey okumayın. Yerinizde olsan Kur'an okurum. Kur'an okuyun o biraz önce söylediğim size üç şey emanet ettiğim iki hatimi bir ayet bin tefekkür meselesini ve bu dört tane ayeti inşallah bu Ramazan içerisinde daha farklı bir biçimde yapacaksınız. İki hatiminizi de Bedir gecesine ve Kadir gecesine ulaştıracaksınız. Arkasından Temmuz, Ağustos, Eylül üç ayımız var ben her ay için size birer tane kitap Tavsiye edeceğim inşallah okursunuz yazımız da bu manada sahabeyle alakalı bazı şeylerle meşgul olur. İnşallah yeni dönemde bu kitapların üzerine bazı şeyleri bina ederiz. Birinci kitabımız benim kitabım sahabeyi nasıl anlamalıyız. İkinci kitabımız biraz akademik bir kitap ama güzel bir kitap. Biraz belki okurken belli yerlerde biraz zorlanabilirsiniz ama çok istifade edeceksiniz. Mehmet Efendi oğlunun. Sahabeye yöneltilen tenkitler üçüncü kitabımızda serlevhamızla alakalı kardeşlik meselesi kalpleri birleştiren ilahi esinti kardeşlik Hilal Abdullah Kara kardeşlerimizin bu üç tane kitap yazımızın öde, ödevi şimdi benim güzel kardeşlerim bir şeyin de haberini vereyim sözlerimi bitireyim 2010 yılında başladı burası biliyorsunuz çalışmalara elhamdülillah 8 yıllık bir süreci geride bıraktık aslında başlangıç itibariyle biz özel olarak siyerle başlayacaktık hedefimiz öyleydi ama başka planlar başka dersler başka öne gelen şeylerden dolayı siyer meselesi biraz ertelenerek bugüne kadar geldi Allah nasip ederse varırsak gelecek seneki döneme Eylül ayının sonuna Ekim'in başına öylece başlayacağız inşallah Artık uzun soluklu bir siyer dersine başlıyoruz. Bu dersimiz bu derslerimiz öyle bilindik siyer dersleri olmayacak. Meseleyi biraz farklı bir noktadan başlatacağız. Farklı bir noktaya doğru götüreceğiz ve kaç yıl sürecek. İnanın ben de bilmiyorum ama epey bir zaman bunlarla yürüyeceğiz. Bizim siyer derslerimizin beş tane ana bölümü var. Bunlardan birincisi sireti insan. İkincisi Sireti Enbiya, üçüncüsü Sireti Mustafa, dördüncüsü Sireti Resul, beşincisi Sireti Nebi. Ben bunları yıllardır da yazıyorum. En azından yazdıklarımı burada bir yönüyle beraberce de test etmiş olacağız. Gelecek sene başlayacağımız bölüm Sireti İnsan. İnsanın Sireti. Çünkü siyerden bahsediyorsak insanla başlamak durumundayız. İnsanı anlamayan sireti anlayamaz. Siyer dediğiniz şey insanlık tarihidir aslında madem insanlık tarihini konuşacağız önce o tarihin aktörü olan insanı konuşmamız gerekir onun için bizim ilk seneki konumuz o insan siret insan İnsan başlığında incelenecek. İkinci sene Siret-i Enbiya Hazreti Adem'den başlayacağız İsa aleyhisselama kadar birkaç yıl sürecek bir proje bu peygamberler tarihini işleyeceğiz burada Kur'an ekseninde Farklı bir biçimde bu manada da çok ciddi sıkıntılarımız var biliyorsunuz. İnşallah elimizden geldiğince bu konuda bazı şeyleri biraz da dünyamıza güncelleyerek anlamaya çalışacağız. Siret-i Mustafa Allah Resulü'nün doğumundan nübüvete kadarki süreçtir. O seçilme süreci olduğu için oranın adı Mustafa istifa süreci yani seçilme sürecidir. Siret-i Resul Mekke dönemi 13 yıllık Mekke dönemini o başlıkta işleyeceğiz erişirsek eğer Siret-i Nebiye o da Medine dönemidir yıllar alacak bir yürüyüş böylelikle başlamış ve devam etmiş olacak dua edin Allah muvaffak kılsın eş zamanlı bir biçimde yazılacak bunlar çok güzel bir kaynak da olacak en azından elimizin altında derli toplu bir siyer Siret ansiklopedisi olacak Allah bizi bu güzel hayra muvaffak kılsın inşallah Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun, geceniz, gününüz, şimdiden Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah bizi her daim hak ve hakikat adına yürütmüş olsun. Sonu olduğu için istiyorum ki bir duayla kapatmış olalım. İnşallah son sözlerimiz bir amine ilişsin de Cenab-ı Hak o aminle de bize umduklarımıza bizleri nail etsin, korktuklarımızdan da bizleri emin evet. eylesin inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Allah'ım senin rızanı kazanmak için, kulluk kalitemizi arttırmak için, marifet bilincine ermek için, bilip de amel işlemek için bu ilim meclislerinde geldik, yer aldık. Ya Rabbi sen hepimizden buraya gelişlerimizi birer salih amel olarak kabul eyle. Amin. Öğrendiğimiz her hakikati hayatlarımıza geçirmeyi nasip eyle. Amin. Öğrenip de o bilgiyi taşıyan hamallardan etme bizleri sadece. Amin. Öğrenip de yaşayanlardan eyle Allah'ım. Alıp o bilgileri hayatlarımıza taşıma adına bizlere gayretler ver Allah'ım. Azmimizi, gayretimizi, çabamızı, ihlasımızı... İrfan düşüncemizi hikmetimizi arttır Allah'ım veren sensin biz de senden istiyoruz ya Rabbi hayır adına ne varsa o hayırları bizlere ver Amin. şer adına ne varsa o şerlerden bizleri uzaklaştır Allah'ım onları senin Habibin senin peygamberin daha iyi biliyor biz onun için onun yaptığı gibi yapmak istiyoruz. Neyden o sığındıysa biz de sığınıyoruz bizleri muhafaza ile. Neyi senden istediyse bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu gelen güzel ayı Kur'an ayını bizden şikayetçi eyleme. Amin. O ayı hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Kur'an'la aramızdaki münasebeti güçlendir Allah'ım. Kur'an'la aramızdaki bağı daha da güçlendir Allah'ım. O Kur'an'ın her harfinin, her kelimesinin, her cümlesinin hayatlarımıza intikal etmesini bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ı kalbimizin baharı kıl Allah'ım. Ahlakımızın güzelleştiren vesilesi eyle Allah'ım. Sırat'ın yoldaşı eyle Allah'ım. Ve bizi her daim Kur'an'ın gölgesinde yaşat Allah'ım. Ahlakıyla ahlaklanmayı, ahkamıyla amel etmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Evlerimizi, iş yerlerimizi o Kur'an'ın nuruyla donat Allah'ım. Çoluk çocuğumuza Kur'an'ı sevdir Allah'ım. Onların yüreklerine Kur'an sevdasını koy Allah'ım. Şu memlekete bir an önce iman selameti nasib eyle Allah'ım. Şu memlekette bir tek namazsız imansız kalmasın. Kalmayana kadar bizlere gayret ver Allah'ım. O hayrı ulaştırma adına azmimizi, gayretimizi, çabamızı arttır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin başta Kudüs'ümüz olmak üzere işgal altında olan bütün coğrafyalarımıza şu Ramazan'da selamet ihsan eyle Allah'ım. Ramazanımızı bize karartmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Ramazanımızda bizlere farklı şeyler tattırmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ramazanımızı onlara karşı da nefsimize karşı da koruyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve bu ay bittiği zaman selametle şevvale erişen bahtiyar kullarından bizleri değil Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Fatiha.